662 numaralı konu, Hazreti Ömerle Halit bin Sahit arasında Ebu Bekir'in hilafeti hakkında geçen konuşma. Evet, Halit bin Sahit bin As, Hazreti Peygamber sahkendi, vefat ettiğinde de oradaydı. Peygamberin vefatından birkaç ay sonra geldi. Sırtında ipekli bir cübbe vardı. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ile karşılaştı. Hazreti Ömer yanındakilere, bunun cübbesini sırtında parçalayınız. O ipekli giyiyor. Oysa ipekli savaş hali hariç biz Müslüman erkeklere ha haramdır ve yasaktır dedi böylece Hazreti Ömer'in emriyle onun cübbesini paramparça ettiler Halit öfkelenerek Hazreti Ali'ye ey Ebel Hasan ey Abdümenaf ailesi halifelik hususunda siz maluk mu oldunuz dedi Hz. Ali ona cevap olarak, sen bu işi, bir galip mağlup meselesi olarak mı, yoksa bir hilafet meselesi olarak mı görüyorsun, dedi, Halit de, ne bileyim, bu işi, siz Abdi Menaf'dan kimse zorla almamalıydı, dedi, Hazreti Ömer, Halit'e, Allah senin ağzını kapatsın, senin gibi bir yalancı, böyle dedikodu yaparsa, bunun cezasını sonra kendisi çeker, dedi.